Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Mektubattan itikat derslerimize devam ediyoruz. Tabi bu mektubun baş tarafları ağır gitti. Zor gitti. İnce ilimlerden bahsetti. Ve lakin önemli meselelerdi. Allahu u Teala ve Tegaddes Hazretleri doğru anlayıp anlatabilmeyi. Nasip eylesin. Amin. Gerideki derslerde Allahu Teala'nın ilim sıfatı, kelam sıfatı, fiil sıfatı yani tekvin sıfatı ile ilgili malumat verildi. Şimdi buyuruyor ki vel narci biz dönelim ila asl kelam mevzunun aslına geri dönelim. Ve nekulu şunu deriz. inne Teala şüphesiz Allahu Teala Hazretleri ye hullu, la ye hullu la yehullu etmez. Nereye fi şeyin? Hiçbir şeye hulul etmez. Hulul yani sereyan, nüfuz girmek manasına. Mesela su dökülür şeye, e, bu elbisenin üstüne ne olur? Bu su buraya hululer Yani su elbisenin içine girer. Elbisenin içini ıslatır. Arkasını bile e, bakıyorsun iç tarafına ıslanmış. Yani çünkü hulul etti. Girdi içine. Allahu Teala hiçbir şeyin içine girmez. Ve la yehüllü <gülüyor> hulul etmez, girmez. Fi Allahu u Teala'ya haşa şeyin. Hiçbir şey de Allahu u Teala'ya e, hulül etmez. Yani kendi başka bir şeyin içine girmez. Başka bir şey de onun içine girmez. Yani şimdi mesela e, bize e, ne oldu? Nefes alıyoruz. Hava bizim içimize hulül etti. Hava bizim içimize hulül ediyor. Ondan sonra nefes veriyoruz. İşte efendim bir şey bizim içimize girebiliyor, çıkabiliyor. Su içiyoruz. Bir şey giriyor. Çıkıyor. Efendim. Veyahut işte Şeyi anlatalım, çay şeker meselesi, ee, şekeri atıyorsun çaya, attığın zaman o hulülü anlarsınız. Hemen o çay ne zaman böyle kızartarak, e rengini kırmızılaştırarak şekerin içine giriyor. Onu orada şekerin içine girdiğini görüyorsunuz. Yani böyle yavaş yavaş girdiğini bile bazen görebilirsiniz böyle büyük şekerlerde. İçine yavaş yavaş ıslayarak e kırmızılık çayın rengi girer allah Teala ne böyle bir şeyin içine girer ne de allah Teala'ya başka bir şey hulül edebilir. Dolayısıyla yani hulüliye fırkası vardır. Haşa. Onlar sapık fırkalardır. Ee, i̇şte allah Teala bizim içimize girdi. işte biz Allah benim içimden konuşuyor işte ben ee, falan. Böyle iddialar yaparlar. Göya ee, tarikat adı altında, tasavvuf adı altında saçmalıklar hezeyanlar savururlar. Bunlara itibar edilmeyecek. allah Teala bunlardan münezzehtir. Ve lakinne Teala Lakin allah Teala muhitun kuşatıcıdır. Neyi bileşya? Bütün varlıkları. Velevü sübhanehu Allah-u Teala için vardır. Ne kurbun, yakınlık. Neden minha? Bütün varlıklarla yakınlığı vardır. Zaten Kur'an-ı Kerim'de feyni karib. Ben çok yakınım ayeti kerimesine. Kendisine bu yakınlığı isnat ediyor. Muhit olduğunu ile vallahi allâhu muhit. İn elâni ve bi kulli şeyin muhit. Birkaç ayet var. Her şeyi kaplamış. Hani öbür ayette kafirleri çepeçevre kuşatmış e, mefhumu var da burada bir külli şeyin her varlığı kuşatmış. O zaman Allahu Teala'nın e, ihatası var yani kuşatması var varlıkları. E, varlıklara yakınlığı var. Kurbun yakınlık minha varlıklardan. Ve me'iyyetün e, beraberliği var biha. Varlıklarla beraberliği var. Ve me'aküm eyle me'aküntüm. Nerede bulunsanız o sizinle beraber. Me'iyyet beraberlik. Bunlar vardı. Ve neyse ol, olmadı tilkeli hatatu bu kuşatma, daha vel kurbu bu yakınlık, daha vel meyyetu bu beraberlik. Ne olmadı? Elleti öyle şeyler olmadı ki nüdrikü biz onları anlıyoruz. Neyle bir bifhamina? Akıllar anlayışlarımızla. Öyle anlayışlarımız gel kasirati. Bizim kısa e, anlayan yani noksan anlayışlarımız var. Bu noksan anlayışlarımız Kuşatma deyince hani böyle adamı sara, sararsın, sarmalarsın. Yakınlık deyince işte bu kitap bana yakın. Şimdi böyle çektim daha yaklaştı. Böyle çektim biraz uzaklaştı falan. Bizim aklımız bunları anlıyor. Beraberlik, işte birliktelik, işte yanında oturur. Aynı odada bulunursun, aynı ortamda bulunursun. Bunların seviyesine göre, derecesine göre birliktelik olur falan. E bunlar bizim anladığımız şeyler olamaz yani. Çünkü feinneha bu mefhumlar, bu manalar la teliku yakışmaz. Cenab-ı kutsi Teala Allah-u Teala'nın e, zatının mukaddes cenabına makamına bunlar yakışmaz çünkü bunlar e, sonradan yaratılmışlarının anladığı şeylerdir ve küllü şeyin herhangi bir şey ki hüdrakü anlaşılabiliyor neyle bil keşfi keşifle yani mesela adam e, zikri yaparken veya tarikat dersine veya işte manevi bir hale girdi Keşfe açıldı yani manevi gözü açıldı derler ya mesela işte kabirler alemiyle görüşüyor, ruhlarla görüşüyor, cinler alemini görüyor veya meleklerle görüşüyor bunlar oluyor. Bunlar olmayan şeyler değil bunların delilleri de var. Keşif yoluyla anlaşılan şeyler var yani bir evliya Allah'ın kabrine gidiyor orada bin sene evvel vefat etmiş o onu keşfediyor o ona görünüyor bir şeyler anlatıyor. Keşifte böyle şeyler olabilir. Bazı zatlara. Ama hangi şey ki keşif yoluyla idrak edilebiliyor? daha ve şuhudi. Şuhud da müşahede yani görü gibi olma hali olabilir. Manen görme diyebiliriz. Yani kafa gözüyle değil de maneviyatın açılması ve kalp gözünün görmesi diyebiliriz şuhuda. Bir şey kalp gözüyle de olsa anlaşılıyorsa, görülüyorsa veya manevi bir inkişafla açılımla o iş o işe ulaşılabiliyorsa idrak ulaşmak zaten. Ulaşılabiliyorsa ona Feveteala Allah-u Teala münezzehü münezzehdir. Anzealke bundan da eyza. Ne gibi? Eyza yani gözle görülenden nasıl uzak gözle görülmüyor? E, kalp gözüyle de görülemez. Şu anda dünya için konuşuyoruz. Ondan sonra Allahu Teala hisle idrak edilebiliyor mu? Hisle. His yani elini tutarak, burnun koklayarak veya gözün bakarak veya kulağın işiterek allah Teala'nın kelamı, zatı, sıfatı bir şekil verilebiliyor mu? Maşa şekilden münezzeh. Yani eczane demek hislerle, zahiri duyularla e, idrak ve vasıtalarıyla e, ulaşılmaktan nasıl ki münezzeh manevi duyularla, keşif ve şuur manevi idrak vasıtaları manevi duyularla, kalp gözüyle de ulaşılmaktan ondan da münezzeh. Ona da ulaşamazsın. Çünkü şan yani dikkat et La nasibe. Asla nasip yoktur. Lil mümkini. Mümkün için. Biz mümkünüz. Yani varlığımız, yokluğumuz mümkün. allah Teala bize varlık tarafını tercih ettirerek bizi var etmiş. Yoksa bizim yok olduğumuzu düşünmek mümkün. Bizim gibi niceleri şimdi olabilirdi piyasada. Onlar şimdi madum yok mesela. allah Teala işte benim gibi on tane daha şirinlik yaratır. Yani dolayısıyla ben de varlığım, yokluğum mümkün idi. Bana varlık tarafını verdi kurban olduğum. Öbür türlü de e, varlığımız zorunlu değil ki biz haşa ilah değiliz ki olmamamız düşünülmesin. Bizim olmamamız bal gibi de düşünülür. Zaten birkaç zaman sonra da olmayacağız, yok olacağız yani bizim. ne işimiz var? Mümkün olan bizim gibi varlıkların nasibi olamaz. Neden? Min hakikati zati Allah Teala'nın zatının hakikatini anlamaya, dava sıfatı sıfatlarını anlamaya, dava ve ef'ali Teala Allah Teala'nın fiilleri öz zatı nasıl Sıfatları, hayat sıfatı, diriliği, ilmi nasıl? E, e, efali, yaratması, diriltmesi, rızık vermesi nasıl? Bunları, bizim bunlardan nasibimiz olamaz. Gayral cehli, ancak bilmemek nasibimiz olabilir. Davel hayrati, şaşkınlık. Ee, yani şaşıp kalırız. Zaten şaşıp kaldığımız zaman en büyük marifete ulaşmış oluruz. Yani ne büyük zatı, ne yüce. Sıfatları ne kadar mukaddes. E, fiilleri ne kadar münezzeh. Akıl sır Rabbimizin işlerine hani. Şaştık kaldık işte. Nasibimiz ancak bilemiyoruz. Şaştık kaldık hayret. Bu olabilir. Yembeği gereken odur yakışır lazımdır. Ne el imanü inanmak ne bil gaybi. Bizim gayba inanmamız lazım. Görmeden inanmamız lazım. Görme yani bunların hiçbirini idrak edemeden inanmamız lazım. E Kur'an-ı Kerim ellediğine yü'minune bil gaybi. Müttakiler kimdir? Hüdellil müttakîn, Kur'an'ın başında Bekara suresinin bidayetinde takva sahiplerine Kur'an hidayettir, rehberdir. Onları doğru yola kavuşturucudur, maksatlarına, meramlarına ulaştırıcıdır buyurduğu müttakîlerin ilk sıfatı ne? اَلَّذ۪ينَ bil gaybi Gayba iman ederler. Gördükten sonra herkes iman eder. O zaman gavur kalmaz. Görmeden inanacak. Tabii ki eserleri var, alametleri var. O ayrı bir şey. Daha ne lazım? Ve وَنَفْيُمَا o şeylerin tümünü nefretmek, silmek, atmak lazım ki yekûnü oluyor, münkeşifen e, açılıyor. Daha ve meşhuden, yani hangi şey keşfedilebiliyorsa, kafa gözüyle değil, kalp gözüyle görülebiliyorsa, daha ve meşhuden müşahede edilebiliyorsa, yani ben bunu böyle anlayabiliyorum. veya manevi gözümle bunu görüyorum. E, manevi tarafımla, Ruhani alemde ben bu hakikate kavuştum. Ben bu şeyi anlayabildim, müşahede ettim, gördüm. Denebiliyorsa bunların tümünü atacaksın. Yani Allah Teala hakkında bunları uzak tutacaksın. Neyle? Bir kelimeyle, la la kelimesiyle. La ilahenin lası. La ilahe. Hiç ibadete layık ilah yok illallah ancak Allah. la ila. Ne demek? Görülemez demek, bilinemez demek, idrak edilemez demek, kalp gözüyle de ulaşılamaz demek, keşifle de ulaşılamaz demek, müşahede tarihiyle de e, efendim, ulaşılamaz demek. Ne zahiri hislerle, ne manevi duyularla, ne kalple, ne ruhla, ne akılla, ne fikirle allah Teala'ya ulaşılamaz. Zatı da bilinemez, sıfatları ve fiillerinin de hakikati ve mahiyeti idrak edilemez demek. Burada bir şiir okuyor. Heyhâ te'an kâ'u en... Yazdadehu ahdun, fadaana kavkun, min da kifi dâte. Heyhat uzak oldu. Anka, anka kuşu. Anka bir kuştur. İsmi var, cismi yok. Herkes ondan bahseder, kimse görmüş değil. Ya şimdi bu kuşun peçine bir avcı çıksa, diyor ki anka kuşu uzak oldu. Neden en yazdade? Avlamak, avlamasından. Kimi, neyhu onu? Kime hadun? Herhangi bir kimse onu avlamasından o çok uzaktır. Çünkü o hayallerde kurgulanmış vehim mahsulü bir kuştur. Yani zahirde görüntüsü ve görünüşü yoktur. Resmini bile bir kere çekememişler. O zaman kimsenin avlamasından anka uzak oldu. Fedea terket ney anake sıkıntını? Sıkıntı ne demek? Yani zahmete girip de anka kuşunu şey diyeceğim. Yok kapanlar efendim kafesler, oklar, mızraklar bırak bu zahmeti yani. Eşya meşya, takım taklavat toplama zahmetini ve yola çıkıp işte hangi dağın başına çıkacağım, dünyanın neresinden onu göreceğim diye zahmete girme, zahmeti terk et. Ve kün ol minzake bu işten, yani bu çabadan fi terk içinde ol, dea terk yani. Bırak gitsin bu işe. Bu işin, bu işin peşine düşme çünkü avlayamazsın. Yani Mevla Teala Hazretleri'nin e, fiillerini, zatını, sıfatlarını anlama işi e, senin gibi, benim gibi mümkün olan varlıklara sonradan yaratılmış, noksan sıfatlarla donanmış, e, mahluklara nasip olacak bir şey değildir. Boşuna da çabaya da lüzum yok. Uğraşmaya da, sıkıntıya girmeye de gerek yok diyor. Ve Beytü Mesnevi Hazreti Şeyh'ine Hazreti Şeyh'imizin Mesnevi olan beyti, yani bu Mevlana'nın mesnevisi demek şu mesnevi ikili, iki iki gidenlere mesnevi deniyor. Başkalarının da mesnevi var? Sade Mevlana'nın yok. Dolu zatların mesnevileri var. Hazreti Şeyh'ten, yani Şeyh'i e, Muhammed Bakibillâh Hazretleri'ni kastediyor. Efendim, e, bu zat yani Şeyh'imiz diyor, bir beyt söylemiştir. Bu beyti münasibun, çok uygun düşüyor. liazel makam, bu benim anlattığım konuya. Ayt-i şöyle ki buyurmuştur. Ve zâ i'vânul istignâ-i fe ve fil-visâli. Vezâ işte şu. Ondan bedel yani i'vânul istignâ. İvan saray mı yani? Ayvan saray diyorlar ya Türk şimdi de ayvan diyorlar. İvan o işte. Bu istigna sarayı, istigna ihtiyatsızlık. Mesela bizdeki ham madde ne? ihtiyaçlılık, muhtaçlık. Her şeyimizde bir şeye muhtaçız Görmemiz bir şeye muhtaç, işitmemiz bir şeye muhtaç. Hep sebepler, hep sebepler. Sebepler aradan çekilse ne duyabiliyoruz, ne görebiliyoruz? Efendim, yaşamamız işte yemeğe muhtaç, nefes almaya muhtaç. Her tarafımız bütün vücudumuzun zerreleri git her tarafına. oraya kan gitmese orası çürüyor. Biraz kan bozuk gitse bilmem ne kanser oluyor ora falan her yerimiz bir şeye muhtaç. Taze kana muhtaç, oksijene muhtaç. Bir yere oksijen gitmese, ora çürümeye başlıyor falan. E demek ki, Mevla'nın sarayı ihtiyaçsızlık. Bizim kulübe, çöplük, ihtiyaç çöplüğü. O zaman diyor ki, allah Teala'nın istirna sarayı, yani hiçbir şeye muhtaç değil. Her şey kendinde. Kendinden olan kime muhtaç olacak? O ihtiyaçsızlık sarayı, Alin nedir haber? Aliyun idi. Alin yüksek o çok yücedir. Hani böyle elle tutulacak gökteki yüksekliği kastetmiyor. Yüce yani. veyyak feyyakum, sakının kendinizi zahmete sokmayın. Neden sakının ve tamam tamahlanmaktan heveslenmekten? Ne o nereye filvusal? Ben ona ulaşırım da kavuşurum diye heveslenmeyi bırakın yani. Sakının bu heveslerden. Çünkü siz her tarafınız ihtiyaç kendiniz ihtiyacın ta kendisi olmusunuz e böyle bir münezzeh zatın makamına e, ulaşmak sizin için düşünülecek bir şey değil o halde fenomeni <gülüyor> biz iman ediyoruz ne şuna ki bi bir nehu şuna ki şan bir nehu yok bir nehu şuna ki Allahü Teala muhiyetlun kuşatıcıdır. ney bil eşyayı bütün varlıkları kuşatmış ve karibun yakındır minha bütün varlıklara ve ennehu şübesallahu teala ma'aha bütün varlıklarla beraberdir. Kuşatma var. Yakınlık var. Beraberlik var. Ve lakin la narifu. Lakin bilemeyiz. Gel bana anlat dersen. Bilemeyiz. Neyi bilemeyiz? Maneayi hatati. Bu kuşatmanın manası ve mahiyeti, şekli nasıl bir kuşatma? Bunu bilemeyiz. Da ve kurbihi. Yakınlığının manası, yakınlığından kasıt ne? Ben demin dedim sana mesafe yakınlığı değil. 5 santim kaldı, 10 santim kaldı. 10 santim biraz uzak düştü. 5 daha yakın düştü. Böyle bir yakınlık yok. O zaman yakınlığının manasını bilemeyiz. Da ve maiyyeti. Yani mana maiyyeti. Oraya muzafileye matur. Beraberliğinin manasını bilemeyiz. Beraber bizimle ama. Her an bizimle beraber. Ama nasıl bir beraberlik? Bunu bilemeyiz. Ennehu <gülüyor> buradaki mana. Hu mana gidiyor. Ma nedir huvahu. Yani bunun manası ve mahiyeti gerçek hakikati nedir bilemeyiz. Ha bazıları diyorlar ki bazı alimler, halef ulemasından tevil yapan alimler diyorlar ki hani Allah da ilmiyle beraber ilmiyle kuşatmış yani. Her şeyi biliyor. Her şeyi kavruyor. Kavramak, ihatanın bir manası kavramaktır. Yani Türkçe'de de diyorlar kavradı bu iş yani. Kavradı yani ilmi onu etrafını çepeçevre kuşattı, tam anladı onu. O zaman ne oluyor? Kavradı oluyor. Şimdi bu e, diyor ki bu bazı alimler bunu demişler ama vel kavlu hükmetmek sö söylemek yani hüküm vermek neyle bile hatat kuşatmayla da vel beraberlik öyle ikisi ki el ilmi yeyni ilimle alakalı. Hani yani Allahu Teala kuşatmış ama ilmi kuşatmış. Allahu Teala beraber ama ilmi beraber. İlmen bilgisiyle bizle beraber, bilgisiyle. Bu bunların ikisini de ilme havale etmek. Yani ikisini de Allahu Teala'nın ilminin kuşatması, ilminin beraberliği gibi yorumlamak nedir min tevilatil müteşabih müteşabi olan ayetleri tevil etmek kabilinde müteşabih biliyorsunuz çok sohbetimde söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'de iki türlü, hadislerde de vahide diyelim yani ayet ve hadislerde iki türlü nas ve delil vardır. Birine muhkem deniyor. Bunlar manasına delaleti açık. Yani akıyım-ı e, salata namazı kılın gibi. Bunda kimse ihtilaf edecek bir mana ne demek istiyor den, denecek bir durum yok. Bir de müteşabih var. Müteşabih ne Allah'a şey, Allah yakındır. Yakındır biz, bizim anladığımız gibi yakınlık olsa haşa mekan olacak. O zaman bu demek manasını e, yani karibun yakın demek ama o lafsının delalet ettiği manadaki maksat açık değil. Muhitun kuşatıcıdır. Me akümsinle beraber. Ama... E, Beraber deyince senin benimle beraberliğin gibi, senin beni böyle kuş sarılmak gibi dersek e, mekan olacak, mesafe olacak. Yani bunlar sonradan yaratılmışlara mahsus konulara gireceğiz. Mevla bundan uzak. O zaman ne yapacağız? Bunlar oldu müteşabih. Yani ne demek? Makumsizle beraber lügat manası belli ama kast edilen mana belli değil. Kıymus salata namaz kılın belli ne dedi. Ya burada nasıl yakın? E işte o zaman Bunlar müteşabidir. Biz diyor e, bu eğer Allah'ın kuşatması ilmiyledir, beraberliği ilmiyledir dersen müteşabih ayetleri ve nasları tevil etmiş oldun, yorumlamış oldun. E bu da caiz. Yani sonraki alimlerden bunu yapanlar olmuştur. İnsanların aklına yaklaştırmak için. Veya haşa allah Teala'nın bizim anladığımız manada bir yakınlığı var veya kuşatması var gibi allah Teala'yı sonradan yaratılanlara benzetme ee, yoluna millet girmesin diye onları önlemek için Allah'ın ilmi her yeri kuşatmış şeklinde, her şeyi kuşatmış şeklinde teviller yapılıyor. Bu teviller de el-i sünnetin dışında şeyler değil. Fakat İmam-ı Rabbah Hazretleri diyor ki değiliz, olmadık. Neyle bir, ne olmadık? Bir gayliğine hükmedicilerden olmadık. Neyle bir tevili? Biz müteşah tevil etme taraftarı değiliz. Demek ki selefin itikadı üzere. Selef yani ilk üç asır alimleri müteşabe ayetleri tevil etmezler. er Rahmanu alel arşı Rahman arşa istiva etti. İstiva malum derler lügatı. Fakat şekil meçhul. Biz buna böyle inanırız. Bu işi karıştırmayız derler. Yakınlığı lügatı malum. Maksadı malum meçhul. Bunları sormak bidattır. Biz buna böyle inanırız. Yakın deriz bırakırız derler. Selef alimleri böyle derler. İmam Rabbani Hazretleri Zaman ve zemin olarak tabi ki bin hicri Binde gelmiş Halef dönemidir dönem olarak. Ama akidede itikatta İmam-ı Azamlar yani Ebu Hanife radıyallahu ki gibi İmam Şafi'ler gibi İmam Malikler gibi ilk 3 asrın uleması ve müçtehitleri gibi Selefin itikadı üzeredir. Yani ne demek tevile meyletmez. Ama tabi sonra gelen alimler fitneyi önlemek için e, tevile lüzum hissettiler. Bunu iman İslam ilmali'nin iman İslam ilmali var ya benim. Siz o kitabın kıymetini hiç bilmediniz. O kitaptaki ilimler yani kısa ve özdür. 120 sayfa iman ve inançla ilgili ilk bölüm var. Bu bölümü okumadan el Sünnet itikadını anlayamazsınız. Orada ben belki 15 sayfa, bilmiyorum belki 15'ten fazlası da var. Aşağı yukarı konuşuyorum tabii şimdi ezbere bilmiyorum kaç sayfadır. Orada müteşabihlerin konusu var. Fiiriste alfabetik çok uzun fiirist yaptım zaten. Müteşabi M harfinden bulabilirsin Müteşabi. Müteşabi veya da Selef mezhebi, Halef mezhebi H'den de bulursunuz. S'den de hep alfabetik o fiirist. Orada Selefin tevilden kaçması kaçınması bu Rahman arşa istiva etti gibi birçok ayet ve hadisten konuya girmişim. Bunların Halef bunu neye göre tevil etti? Yorumladı diyor. Tevil yorumlamak. Selef alimleri tevilden yorumlamaktan kaçındı. Ne şekilde efendim bu işi neticeye bağladılar? Bu hususta e, orada çok izahat yaptı. Ama kısaca özeti budur ki Selef alimleri Allah Teala arşa istiva der, mana vermez. İstivaya inandık şeklini bilmezler. Halef alimleri burada millet haşa Allah oturdu kaktı demesin diye, lügatla lügat manasına yönelmesin diye milletin imanını muhafaza etmek için istilah. Yani Allah arşı arşı hükmü altına aldı, yönetiyor. Bu manayı kastederek tevil bu gibi. Şimdi burada da Allah Teala kuşatıcıdır, yakındır, beraberdir. Bunlar lügat manaları. Selef der ki bunlar lügatı belli ama kastedilen mana belli değil keyfiyeti bilinmez meçhuldür ve buna bu işleri karıştırmak bidattır karıştırmayın. İmam-ı de Hazretleri diyor ki ben biz tevile ekolü değiliz. Yani ben selef mezebindenim demek istiyor. E zaten eee Halid Baadadi Hazretlerimiz de o da selef mezebi üzeredir. Yani tevil'e meyletmezler. etmezler. Tevilsiz. Bunun manasını karıştırma lüzum yok. Beraberlik var, yakınlık var, kuşatma var, şekil yok. Deriz, bırakırız diyor. Ama sonraki alimler işte ilmiyle kuşatmış, ilmiyle beraber gibi tevhirler yapmışlardı. Bunlar da el-i dışında değiller tabii ki. Değiller. Ama İman Rabbim Hazretleri diyor ki, biz diyor burada ilmiyle kuşatmış, ilmiyle yakın demeyelim diyor. Yakınlığın şeklini bilmiyoruz diyelim diyor. Ve ne Teala, allah Teala, la ettehidu, birleşmez bir şeyin hiçbir şeyle asla bir şeyle birleşmez. Hani bir evliya Allahla birleşti, vasul oldu, ulaştı, tamam vasul oldu denir ama bunlar manevi şiş, ibarelerdir. Yoksa Allah Teala haşa şurada mı duruyor da bu da gitti gitti gitti oraya eklendi vasul oldu. Nasıl olacak vasul oldu? Bu ruhaniyetinin Allah Teala'nın murad ettiği makama çıkmasıdır. Allah Teala'nın zatına değil murad etti. Allah Teala'nın makamları var. O makamlar sonradan yaratılmış makamlar. Arş var, kürsü var, lehver, kalem var ve vesaire. Sidretül münteha var. Bunlar makamdır. Sonradan yaratılmış. Oralara çıkılır. Ruh oralara ulaşabilir. Ama Mevla'nın zatıyla birleşmek asla söz konusu değildir. Ve la ettehudü birleşemez <gülüyor> bihi. Allahu u Teala ile şey ünit fi asla. Ne Allah-u Teala gider bir şey eklenir. Ne bir şey gelip de gitti, yükseldi yükseldi de Allah-u Teala ile birleşti. Haşa. Allahu Teala hiçbir şeyle birleşmez. Allahu Teala ile de hiçbir şey birleşemez. Peki burada bazı tasavvufçuların e, konuştukları laflardan bu gibi manalar anlaşılabilir diye bir soru e, akla geliyor. Ve mana şey ki yuf'e bu anlaşılıyor. Neden min ibarat bazı sufiyeti tasavvuf elinden yani evliyaullah'tan, meşayih'ten bazıların ibarelerinde anlaşılıyor. Ne anlaşılıyor? Mimani ittihat. birleşme manası anlaşılıyor. Birleşme manası anlaş, e, ifade eden, iham eden yani vehme getiren ibareler Ve onların zahirinde öyle bir şey lügattan çıksa da fevve o mana hilaf-ı Maksatlarının hilafıdır. Yani maksatları Allah'la bir şey birleşiyor aşağı anlamında değildir. Li enne çünkü onların maksatları neyle bihazel kelami bu sözle öyle söz gel mühimi bildirici neyli ittihat. yani Allah Teala ile birleşme akla getiren sözlerinden maksadı efendim e, nedir o o söz bulabilir mi şeyi evet burada var işte iman -ı İslam ilmali e, burada ne diyor Allah Teala'nın arşa istivası ve diğer müteşabihatın izahı bak başlık. 30. sayfada başlamış. 44 numara. İman İslam İlmali biliyorsunuz. İman İslam İlmali numaralandırılmış bir e, kitabımızdır. Yani burada tabi itikadi olsun, fıkhı olsun hepsi numaradır. Yani numaralarında e, bin, bin küsürü da geçiyordu. Ben bir kere söz söylemiştim. Yani 1600'lerde falan numaralarımız var. E, 1700'e doğru gitmiş. 1677 falan numara var. Bu numaraların hepsi ee, efendim, 1675'te kalmış. 1675 numara. Bazı numara 10 sayfa. Sayfa, sayfa. Bazı numara 5 sayfa, 10 sayfa. Bazı numara 5 satır. Böyle mevzular numar numaralanmış. 44 noda başlamış. Arşa istifane ve müteşafat-ı selefin mezhebi, halefin mezhebi. Tevil ne demek? Tevil etmemek ne demek? 30'da başlamış. Gidiyor. 31, 32 33 34 35'te burada 35'te bakın 49'un nunusunun AB madde Selefin mezhebi geç Eş'arili, bunlar anlatılıyor Günümüzdeki selefilik karıştırılması O Vehhabiliktir. Onu da orada belirtmişiz. Selefin mezhebi başka, selefilik başka. Selef geçmiş alimlerin kendileri. Bu selefilik onlardan diye çıkan ihtidacılar. 36'da devam El-Usneta göre müteşaffaati kerimeler ve hadis-i şerifler Vazifemiz nedir bunlara karşı? Bak işte Allah'ın yakınlığı, beraberliği bile müteşabi diyor İmam Şimdi bu mektupta. Bunları anlamamız lazım. Ben her, burada 10 dakikada, 20 dakikada ne kadar kalıcı olacak? Bu dersler kitaba geçerse kalıcı olur. dayın 51. No devam ediyor. ehl alimlerinin mevzuda devam ediyor. Bakın 37. Geldik şimdi ayetlere. Müteşabi ayetlerden bazılarına misal veriyoruz. Maddelemişiz. A, B, Haşa Allah'ın gökte olduğuna efendim hükmede eden adamların sapıttığı noktalar. Bu ad-i i̇şte Melekler Allah'a yükselir. Haşa Allah yüksek dediği ki bir yer dediği ki çıksınlar ona. Misal. Ama ayette böyle bir ifade çıkıyor. Yani bunları tek tek misaller veriliyor. Bakın 40'a geldik. Yedullah. El yet el demek. Ama Allah'ın haşa eli olur mu? Olmaz. O zaman yet sıfatıdır. Bu nasıl? Ne demek? Geldik bak 42. 43. 44 gidiyor. Ben 15 sayfa dedim. Yalancı çıkmadım bak. 30'da başladı. 45'i boyladık şu anda. Evet. 62. maddeler deriyor gidiyor. Allah-u Teala'nın isimlerine gelmiş. 46'da tam bitmiş. 47'de Allah-u Teala isimleri başlıyor. Ne etti burası şimdi? 16 sayfa. Tamı tamına 16 sayfa ee, bu hususta yani 15 buçukta denebilir. Öbürü yarıdan başladı yani. 30'da 15.5 sayfa. Allah'ın izniyle atmadık yani. Bak yalancı da çıkmadık. Ezbere konuştum ama. 15 sayfa dedim. Değil mi? Bak. E bunu ben şimdi aylar oldu yazarım. Nerede sayfasını tutacağım? Bu bin sayfa kitap. Dolayısıyla sizler müteşabi ayetlere, hadislere misaller arıyorsanız ve sizi selefi geçinen vahabiler saptırmasın. Haşa Allah gökler yukarıdadır. Yakındır. Bizim gibi yakındır. Böyle geldi. Böyle gitti. Teymiye kafası. Bunu Çözümleyip eli sünneti düzgün anlamanız için size iman İslam ilmi hali kitabımda çok büyük bir ilim yazmışım. Başka konuları bu kadar uzatmadığım halde bu konu asrımızın da felaketlerinden olduğu için milleti eli sünnetten ayıran hatta dinden imandan çıkaran adam Allah göktedir diyor parmağıyla falan bu noktaya gelindiği için e, burayı uzattım, kasıtlı uzattım. Sizlere de bunları okumanızı ve bu ee, İmam-ı Rabbim bu mektubunda da bunlar müteşabihtir. Biz tevile kail değiliz. Çünkü bu neden? Selefin mezebinden olduğu için mübarek tevile kail değiliz diyor. İntikatta. Buradan da bunu da anlamış oluyoruz. Bu da hakikaten ben bile çok dikkatimi bugün çektiği İmam-ı Rabbim tevile kail olmadığında selefin mezebinde olduğu kesinleşmiş oldu. Halde diye biliyordum. İmam-ı Rabbim de bu iş konuyu incelememiştim. Çünkü bu mektupları okuduk, kaç kere okuttuk ama... Eşi insan e, yaşlandıkça, tekamül ettikçe sonradan her şeyden daha iyi bir mana çıkarabiliyor. Melekeler gelişiyor diyebilirim. Evet. iman i̇slam ilmali, sizin için elden, dilden, gözden uzak tutmamanız gereken ilk eserdir. İlk eser. Tek söyle yine tek eser de odur yani. Çünkü zaruretti bu. İlmihal farzdır. imanda da öğrenmen farz, inanman farz. Amelde de abdest, kusur, taharet, namaz vesaire farz. Şimdi... Evliya Allah'tan bazıları diyor, Allah Allah birleşme gibi bir e, şeyler onların ibarelerinden anlaşıyor. Maksatları o değildir diyor. Çünkü çünkü onların bu sözden maksadı, e, o sözden hangi söz? Onu demedi. Şimdi diyecek onu. Ani kastediyorum diyor. E, kavleim neyi kavleim? Şu sözden. İzatemel fakro fehvallahu Bu e, Evliya Allah'ın bir ibaresidir tasavvufi bir derinliği boyutu olan bir ibaredir. Burada diyor ki yani şey olarak lügat manasını veriyoruz. İzaten ve tamam olduğu zaman el fakru fakirlik. Fakirlik yani muhtaçlığını bilmek. Yani ben görmüyorum, ben görmem Allah muhtaç, işitmem Allah muhtaç, konuşmam Allah muhtaç, yemem Allah muhtaç. İşte benim elimi uzatmam yani. Bir insan her şeyde Allahu Teala'ya muhtaç olduğunu bilirse zaten fakir derviş demek. Derviş fakir demek. Yani fakir neye derviş eder? Yani entümül fukara üle Allah. insanlar siz Allah'a fakirlersiniz. Yani hepiniz Allah'a muhtaçsınız. Bu fakirlik Allah'a muhtaçlık demek. Yalnız biz hepimiz Allah'a muhtaçız ama e, muhtaçlığımızı bilmiyoruz. Lafta sorarlarsa hepimiz ya hep Allah'a muhtaçız diyoruz. Ama ben geldim, ben yedim, ben içtim derken bir benlik araya sokuyoruz. Şuur bakımından Mevla'dan başka hiçbir şey yok. Onun yardımı olmadan la havle ve la kuvvete illa billahın e, mana olarak hakikatine eremiyoruz. Çünkü kendi gücümüzle bir şey yaptık sanabiliyoruz. Konuştum da etkiledim diyebiliyoruz. Efendim şu ilacı içtim de fayda gördüm diyebiliyoruz. E, diyelim zaten doğru da sebepler aleminde bu söz doğru. Ama hakikat aleminde bu sözler yanlış. Çünkü o ilaç tesirde Allah'a muhtaç. Görmen allah Teala Teala'nın göstermesine muhtaç. Her an Mevla'nın e, yaratmasıyla görüyoruz. Her saniye, her salise Yeni bir şey yaratıyor sen de senin damarların çalışıyor. Işte şu, yoksa kendi kendine mide hazmediyor. Mide ne ya? Mide çamaşır makinası mı ki? Fişe taktığında merdanesi dönecek yani. Midede başlıyor dönme. Nasıl dönüyor mide kurcalıyor hazmediyor mide? E şimdi sende çamaşır makinası fişe bağlamazsan e, çalışır mı? Çalışmaz. E midenin nerede fişi şarjı? Ruh işte. Ruh. Seyiz kaynağı ne demek? Ruh elektriğe benzetiyorum ya girer çıkar belli olmaz. Gelir gider nereden geldi nereden gitti kapısı bacası belli değil. Ruh olmadı mı bir de çalışmıyor işte. Yani ruh şarj gibi. Ruh geldi mi bütün vücuttaki uzunlar şarj ediyor. Şarj gelince her taraf harekete geçiyor Fişe taktığın zaman makine çalışıyor. E fişe takmadığın zaman duruyor. E Mevla ruhla bizi yönetiyor. Fakat ruha o enerjiyi kim veriyor? Yani fişe elektrik nereden geliyor? Bir şey elektrik nereden geliyor? Kablodan. Kabloya nereden? Trafodan. Trafoya nereden? Barajdan. Baraja nereden? Suya nereden geliyor? Rüzgardan. Yani rüzgara nereden geliyor? Suya nereden geliyor? Enerji kaynakları. Rüzgar, su. E geliyorsun suya bakıyorsun. Gece kapkaranlık gidiyorsun. Bütün sular şor şor şor şor şelale akıyor. Yanında hiç ışık yok. Dolayısıyla su göstermiyor yani. Ondan sonra ne diyorsun efendim? Rüzgar. Rüzgarı, rüzgar zaten bir vuruyor esiyor gidiyor. Rüzgarı göremiyorsun. Bir de bakıyorsun gözlüğü düşürdü şuraya. Kalem kitap gitti. Ne oldu? Rüzgar geldi bunları savurdu. E rüzgar nereden gel? Görünmüyor. Neydi? Rüzgar ne ya? Böyle görüyoruz, Bakıyorsun burada rüzgar yok. Neyi görüyorsun? Eserini görüyorsun. Bu gidiyor. Ha rüzgar var. E Şimdi işte o zaman sen bir şey anlaman lazım ki alemde tesir eden hiçbir şey yok. Ancak Allahü Teala yaratırsa oluyor. İşte bu noktada ihtiyaç, muhtaçlık var. Her şey Allah'a muhtaç. Ama insan bunun şuurunda olmayınca bu derviş olamıyor, fakir olamıyor. Muhtaçlığını bilmiyor. Kendini işte bir şey zannediyor veya sahip olduğu şeylerin kendi kendine çalışabildiği. Lafta bunu demez Müslüman. Demez ama kendi anlayışı kıt işte. Ben ettim, ben yaptım, ben gördüm, ben baktım. Arkama dönmeseydim, yemiştim şeyi. benim araba bana çarpmıştı. Tak kendimi sıyırdım attım. Çadam. Hep böyle kendinin Kendine bir fiil istaat ediyor. Bir güç istaat ediyor. O zaman Allah ne demiş? Fakirlik tamam olursa işte o Allah'tır demiş. Ne demek bu? Yani bir adam dervişlikte kemale ererse, her şeyi Allah'tan bilirse, kendinden bir şey görmezse o Allah oldu demek değil. İşte orada Allah kaldı, kendi gitti demek. Sen daha laf anlatsana. Hüve bunun manası şudur. لِيَنَّ مُرَادَهُمْ çünkü onların maksadı, şimdi oranın cevabı haberini getiriyor. Ennenin haberi buraya geldi şimdi. Bu ittihat ihameden sanki fakirlik tamamlanınca o Allah olur gibi zahiri manası, Allah Teala'nın haşa, dervişlerle, gerçek manadaki velilerle birleşmesi gibi ihameden, akla getiren bu sözden maksatları hüve, Murat, hüve o nedir? Ennel fakra muhtaçlık duygusu, her şeyde Allah'a muhtaç olma şuuru, izah temme, tamama olursa ve hasale Meydana gelirse ne el izmihlalü burada lamun biri eksik benim bunu, kitabımda sizde bilmiyorum. El izmihlalü kaybolma es sırfu, halis kayıp yitiklik. Yani kendini kaybettin. Nefis diye bir şey yok. Güç diye bir şey yok. El çalışmıyor ayar çalışıyor. Her şeyim Allah'la çalışıyor. Sırf bir kaybetmiş kendini gitmiş. Yani ruhundan, nefsinden, aklından, bedeninden hiçbir etki ve yetki görmüyor. Tavet tam şu siliklik el mahzu halis La tamasna ala diyor ya Yasin'de la tamasna yani gözlerin üzerine bir set çekerdik silerdik görüşlerini kaybeder bitirirdik. Şimdi bir adam derviş olduğu zaman artık kendini kaybettiği zaman ve halis bir siliklik hali Allahu Teala onun nefsini, enaniyetini, benliğini, varlığını onun gözünden, şuurundan kaybettirdiği zaman la yapka kalmaz illallahü sübhane ve Teala. Ancak Allah'ın e, celle celâlu fiilini görür ancak onun kudretini görür ancak onun nimetini görür her şeyi ancak ondan görür la bu demek değil ki en nezalik el fakira her şeyi Allah'tan bilme makamına eren tam manasıyla muhtaçlığını hisseden o derviş yettehidu birleşir haşa billahi Allah'la bir olur yani Allah olur haşa veyasiru rucu eder döner ileya efendim Allahu Teala e, veyasiru dön ilahen, ilahen ilah olmaya döner haşa nasıl ilah olacak Kendini yitirdi, bitirdi zaten. Sıfır etti, tüketti. Kendini hiç görmüyor. Nasıl ilah olur böyle bir şey? ilah düşünürüm mü ilah olduğu? O zaten kendini sorsan kimsin? Yokum diyor. <gülüyor> Çünkü bu şekil bir düşünce. Bir adam ben Allah'a Allah birleştim, ona ulaştım. Tam o oldum. O bana etti. Ben ona nüfuz ettim falan falan Bu küfrün kafirliktir. Ve zendekatın zındıklıktır. Teala Allah'a subhanehu. Münezzeh olan Allah çok yüce olmuştur daima. Amma o şeylerden hemu aklına getiriyor, düşünüyor. Az-zalimune bu müşrikler ve zalimler yani kula haksızlık yapan zalim oluyor da ya Allah hakkında böyle düşünen adam en büyük zalim oluyor şirket düşüyor. Bu zalimlerin düşündüklerinden Allah Teala daima yüce olmuştur. Uluven yücelikle ki kebira çok büyük yücelikle münezzehtir. Asla böyle bir mana Allah dostları düşünmemişler ve murat etmemişler. Bu sözlerinden de maksatları dervişlik tamam olunca o dervişin kendi gider, nefsi gider, Allah kalır celle celaluhu manasıdır. Buraları da doğru anlamak lazımdır diyor. O sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve âli-i sahabe sallallahu teclimen katiran. rabbil âlemin. Amin.